birbirinizi redd ve inkar edecek birbirinize lanet edeceksiniz barınacağınız yer ateş olacak ve kendinize hiçbir yardımcı bulamayacaksınız İbrahim'in söylediklerine Lut iman etti İbrahim ben dedi Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim O aziz ve hakîmdir mutlak galiptir tam hüküm ve hikmet sahibidir Biz İbrahim'e